Günaydın Güven Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can. Evet, din felsefesi ve ahlak üzerine konuşmaya da devam ediyoruz. Epey bir kapsamlı bir program dizisi halinde devam ediyoruz. İyi de olacağı umudundayım ben de doğrusu. Felsefesi konularını evet yavaş yavaş toparlıyoruz. Ee, geçen programda en son ölüm, ölümsüzlük, e, cennet, cehennem e, bu konulara bakmıştık. Daha önce Özgür iradeden konuştuk. Ee, ondan önce Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için e, hazırlanmış, tasarlanmış felsefe tarihindeki argümanlar e, Tanrı'nın varlığı hakkında... Kuşkular öne süren argümanlar, kötülük problemi bazında mesela bunlardan bahsettik. Şimdi bugün belki dini inancın ahlakla, etikle alakasına biraz bakabiliriz. Biraz da inancın iç dinamiği konusuna değinebiliriz diye düşünüyorum. Böylece bu din felsefesi temasını da iyi kötü E, sonlandırmış e, birçok açıdan bakarak e, meselelere e, sona erdirmiş oluruz. E, buradan daha sonra e, atacağımız adımda belki e, dini inanç temelli olmayan e, başka zeminlerde e, kurulabilecek ahlak etik sistemlerinin neye dayanabileceği konusu. Burada da özellikle bu e, Modern biyolojinin öne sürdüğü bir sürü yeni düşünce var. Primatolog Franz de Waal'ın adını daha önce de zikretmiştik. Bonobo ve Ateist başlıklı kitabı var. Biraz bundan konuşarak yeni yıla o şekilde girmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet. Peki bugün şimdi o zaman bu dini inancın iç dinamiği mi? Evet, mesela şöyle başlayalım isterseniz. Tabii, e, Fransız e, felsefeci ve matematikçi, öne, önemli rasyonelist e, düşünürlerden e, Pascal'ın e, Pascal bahsi diye geçen e, ya da öyle çevirebileceğimiz e, bir argümanı var. E, din felsefesinde de e, önemli yeri olan bir argümandır. E, Pascal e, olasılık teorisi üstüne de bir hayli düşünmüş. Önemli hatta o konuda çığır açmış bir matematikçi Şöyle diyor bu Pascal'ın bahsi diye geçen argümanda Tanrı ya var ya yok Biz belki matematiksel bir kesinlikle bunu şu anda bilemiyoruz Peki bu bilememezlik durumunun ışığında Tanrı'ya inanmanın sonuçları ne? Tanrı'ya inanmamanın sonuçları ne olabilir diye düşünelim diyor. Eğer bir Tanrı yoksa ve biz boşu boşuna olmayan bir şeye inanarak hayatımızı geçirirsek Tanrı'ya inanarak peki olmayan bir şeye inanmış olacağız ama bunun ötesinde daha ciddi bir sonuç bizi bekliyor olmayacak. Dolayısıyla kaybedeceğimiz şey çok fazla gibi gözükmüyor. Fakat bunu e, diğer durumla karşılaştırayım. Yani e, diyelim Tanrı var ama biz Tanrı'nın varlığına inanmıyoruz. Ve hayatımızı inançsız Tanrı tanımaz olarak geçir geçiriyoruz. E, Tanrı varsa fakat e, dünyadaki yaşamdan sonra bizi bekleyen e, çok fena sonuçlarla karşı karşıya kalacağız. E, geçen programda da bahsetmiştik bu dünyadaki yaşamı izlediği öne sürülen öbür dünya yaşamı bu dünyadaki yaşama göre çok daha uzun sonsuz derecede uzun çünkü sonsuza kadar uzanıyor bir tanrı tanıması olarak kendimizi cehennemde bulmuşsak çekeceğimiz ceza ve ızdırap müthiş Pascal diyor ki o zaman rasyonelite şu anda var olup olmadığını Bilemediğimiz Tanrı'ya inanmalı mıyız? İnanmamalı mıyız sorusu karşısında Tanrı'ya inanmalıyız seçer. E, çünkü e, diğerini seçmenin e, sonuçları e, çok daha ciddi bizim e, herhangi bir insan için çok daha ciddi olabilir diyor. Pascal'ın bahsi bu. Şimdi e, inancın iç dinamikleri konusuyla aslında alakalı bir şey bu. Çünkü Pascal Önce şunu söyleyeyim, bu argüman bazen böyle Pascal'ın fırsatçı ya da sati bir oportunizm ile öne sürdüğü bir şey gibi geçiyor literatürde. Bence öyle değil. Yani Pascal burada, ya bak işte ben kendi çıkarımı kollayayım diye. Dolayısıyla öyle yapmayım da böyle yapayım. Aslında tam inanmıyor olsam bile Tanrı'ya inanıyormuş gibi olayım ki e, sonra başıma gelebilecek kötü sonuçlardan kurtulayım falan demiyor. Evet evet. Ee, bir Şimdi, yani, e, bahis derken burada Güven Bey aynı zamanda yani bahsi geçmek anlamına değil de bahse girmek anlamında bir iddia ortaya koymaya. Öyle yani, yani aslında bahiste belki der. çok iyi Evet karşılık değil İngilizce'de wager diye geçiriyor evet. Ben yani, Bula bula en yakın gelen kelime olarak Bahisi buldum ama Bu anlamda bir yani iddiaya girmek ya da Kumar oynamak gibi bir bahis Burada söz konusu değil Daha ziyade bir bilinmeyen Karşısında olasılıklar Göz önüne alınarak Nasıl davranılması gerektiği konusunda Bir şey söylüyor Pascal ve Burada söylediği şey aslında Rasyonalist bir düşünür de olarak e, Rasyonalist Aklın e, Tanrı'ya inanmalı mı İnanmamalı mıyız e, Sorusuyla karşı karşıya kaldığında e, Değişik olasılıkları Gözden geçirdikten sonra Rasyonalitenin gereği olarak e, Tanrı'ya inanmayı e, Seçmesi gerektiği konusu e, Dolayısıyla Böyle bir fırsatçı bir yaklaşımdan Ziyade e, aklın E, iç dinamikleriyle alakalı bir şey söylüyor. E, fakat buna belki şöyle bir itiraz getirilebilir. Pascal burada e, rasyonelitenin, e, rasyonel aklın iç dinamikleriyle ilgili bir şey söylüyor ama insanın inancının iç dinamiklerinde e, akıldan öte başka şeyler de var. E, mesela duygusal, efektif evet. e, unsurlar var. Bunlar Pascal'ın argümanında görülüyor. E, ...gözden kaçırılmış gibi duruyor. Bu aslında felsefe tarihinin içindeki genel rasyonel aklın öne çıkması ve duygu unsurlarının geride bırakılması ile de uyumlu bir şey. 17. yüzyılın düşüncesiyle de çok uyumlu bir şey. Dolayısıyla orada belki pek şaşılacak bir şey yok. Fakat Belki şöyle bir örnek vererek inancın iç dinamiklerinden Ne kastettiğimi anlatmaya çalışayım Bir sürü Unsur neticesinde Bir takım şeylere Derinden inanır hale geliyoruz Ve bu inançlara bağlanıyoruz Hepimizin değiştirmeyi Kolay kolay istemeyeceği Hatta belki göze alamayacağı Derinlerde yatan bir takım temel inançlarımız var Bu yalnız dini inançlardan bahsetmiyorum insana, hayata doğaya, adalete ilişkin bir sürü inancımız var bu inançları değiştirmek hiç de kolay bir şey değil yani ben size desem ki bir şekilde ben şunu size kanıtlayacağım dünya yüzünde biliyorsunuz milyonlarca, milyarlarca yoksul ve açlık sınırında Zor bela yaşayan insan var. Bu insanların hepsi aslında çalışmadıkları ve tembel oldukları için yoksullar. Dolayısıyla bu tamamıyla kendi suçları daha çok çalışsalardı, herkes gibi onlar da bu yoksulluktan kurtulabilirlerdi. İnanın buna diye mesela sizin önünüze bir önerme getiriyorum. Şimdi bu benim inanmadığım bir şey. Birisi bana buna inanın dese benim buna inanmam imkansız Peki şöyle diyelim, geçen hafta da bir düşünce deneyinden bahsetmiştik. Şimdi de bir düşünce deneyi olsun. Bir şekilde hayatınız buna bağlı olsun. Yani bu dediğim önermeye ya inanacaksınız ya da hayatınızı kaybedeceksiniz eğer inanmazsınız. Burada bile insan bu çok temelden inanmadığı bir şeye fikrini değiştirip inanıyor olamaz gibi geliyor bana. Ya da bir anda olamaz en azından. Ee, i̇nanmış gibi yapabilir. Ee, fakat yine de inanamayabilir. Ee, bütün yoksullar tembel oldukları için yoksuldur önermesine. inanın yoksa hayatınızı kaybedeceksiniz dedim size ve Can'a. Ee, kendi iç dinamiğinizi e, manipüle edip birden buna inanır hale gelmeniz size mümkün gözüküyor mu? Gözükmüyor ama can adına konuşamam tabii. Benim için öyle değil. <gülüyor> yani gözükmüyordu da tarih üzerinde böyle gözüken vakaların da olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, evet mesela benim aklıma da şey geldi şimdi hemen. Galileo Galilei'nin enkizisyon mahkemesi karşısında e, kellesini kaybetmektense. Evet, e, evet yani gerçi şeyde söylenir rivayetten e, kendi mırıldandı dünyanın güneşin etrafında döndüğünü inkar ettikten sonra e, gene de dönüyor dedik dedikleri gibi rivayet edilir ama resmi gerekçesinde mahkeme önünde evet. geri almıştır yani o temel şeyini. İnanç da değil bu bir bulgu, veri yani bilimsel bulgu Doğru. Doğru. Evet. Yani Galile'nin orada yaptığı bana e, inancını değiştirmekten ziyade e, inancını değiştirmiş gibi yaparak öyle e, bir beyanda bulunmakmış gibi geliyor. E, bir bilim insanı olarak e, uzun yıllar üstünde çalıştığı ve veriler topladığı e, ve bir sonuca ulaştığı bir konuda e, mahkeme öyle ittiriyor diye fikrini değiştirmiş olması bana... E, olanak dışı gözüküyor doğrusu ama öyle değiştirmiş gibi e, söylemiş olması e, evet tarihsel bir oldu çok inanılabilir bir şey fakat Bruno, Bruno gibi yakılmayı göze alamamış olabilir yani haliyle e, iyidir yani e, ama belki üstünde durmamız gereken şey şu Pascal'ın bahsinde e, geçen mesele Fikrini değiştirmiş gibi bir beyanda bulunmak değil. Gerçekten evet. fikrini değiştirmek evet. evet. Yani siz bir taraftan içten içe Tanrı'nın varlığına inanmıyorsunuz ama ya başıma bir şey gelmesin sonra ola ki Tanrı vardır ya, öldükten sonra. Falan. Ben en iyisi inanıyormuşum gibi söyleyip gezeyim diyorsunuz. Bu e, gereken sonucu tabii ki e, size vermeyecek. Pascal'ın söylediği de zaten bu değil. Evet. Pascal bir şekilde e, rasyonel aklı izlersek neye inanmamız gerektiği Tanrı'nın varlığı e, konusunda e, bir şey söylüyor. E, buna kendimizi nasıl ikna edebileceğimiz konusunda bir şey söylemiyor. Belki rasyonel aklı, o kadar güveni var ki e, rasyonel olanın ne olduğunu görüyorsak işte e, zaten ona doğrudan inanıyor olacağız diye düşünüyor ama genellikle e, bu iş e, inancın iç dinamiğinde başka unsurlar da olduğu için e, bu şekilde gitmiyor gibi gözüküyor bana Hatta e, psikolojik e, vakalara ve çalışmalara bakarsak büyük e, temel inanç değişimleri Yaşamış insanların bunu genellikle mesela büyük korkular ışığında ya da duygusal olarak büyük travmalar geçirdikleri zaman yaptıklarını görüyoruz şeyden ziyade. Rasyonel bir şekilde bir sonuca varmış olmaktan ziyade. E, tabii ki rasyonel olarak bir sonuca varmanın sizi başka bir inanca, bir inançtan başka bir tanesine doğru götürebilir. Elbette inançlarımızı E, değiştirmemiz, gözden geçirmemiz, yenilememiz, yanlışları görüp doğruya çevirmemiz haliyle mümkün Ama bu e, başka bir iç dinamik içinde ve başka bir zaman e, boyutunda e, olan bir şeymiş gibi gözüküyor e, Dini inancın e, iç dinamiğine baktığımız zaman e, ne görüyoruz diye belki durumun bu, ışığında sorabiliriz Son zamanlarda o konularda özellikle çok çalışma e, var. Fakat bu da eskilerden gelen bir konu. E, kuşkucu felsefecilerden, e, Deneyci e, felsefecilerden, e, İskoç felsefeci David Hume, Hume. mesela. E, bir hayli bu konuda e, kafa yormuş bir insan. E, diyor ki yani insanın içinde bir takım iç temayüller e, söz konusu. Mesela E, bulutlara bakıp orada e, bir insan yüzü görebiliyoruz. Olmayan bir takım güçleri e, bir takım başka şeylere atfediyoruz. E, i̇şte mesela e, gökyüzünde e, fırtınalar koptuğu zaman e, eyvah belki birisi bize kızdı, e, çimşekler çaktırıyor diye düşünüyoruz. E, bunlar e, bizim iç temayilerimizden kaynaklanan, ...sikolojik bir şeylerdir diyorum ve bir şekilde Tanrı inancını bu tür iç eğilimlere bağlıyor. Bu hüyumcu düşünceyi takip eden bilişsel antropologlar özellikle işte son 10-15 yıldır... ...insanı dini inancı sahip olmaya yatkın kılan parametrelerin ne olduğunu araştırıyorlar... Ee, dediğim gibi bir hayli ilginç e, meseleler var ve dünya yüzünde e, dini inanç sistemlerinin ne kadar yaygın ve ne kadar güçlü ve yerleşik olduğunu düşünürsek belki e, bütün bunların altında e, insanın doğasında var olan e, doğaüstü bir güce inanma temayülü e, olduğunu e, kabul etmek makul gözükebiliriz. Tanrı var mı yok mu sorusuna yani tanrısal bir varlığa inanma temayülümüz gerçekten Tanrı'nın var olduğunu ya da var olmadığını gösteriyor mu e, sorusuna aslında belki ışık tutmuyor. Belki orada e, nötral bir yerde kalıyor. Çünkü e, Tanrı var olabilir ve bizi kendisine inanma temayülleriyle donanımlı bir şekilde yaratmış olabilir. Evet. Ya da e, Tanrı olmayabilir, biz başka sebeplerle e, belki biyolojimizden, belki evrimsel tarihimizden gelen sebeplerle e, edindiğimiz bir takım iç temayüller bizi Tanrı inancına da e, başka şeylerin yanında doğru e, götürüyor olabilir. Bu, bu iki, iki hipotez de bana e, birbiriyle eşit. E, derecede makul gözüküyor bu kognitif antropoloji e, çalışmalarının dışında. E, evrimsel olarak peki ne olmuş olabilir de e, insan türü evrimleşirken e, kendisini e, doğaüstü bir varlığa, tanrısal bir varlığa inanma temayülleriyle ile donanımlı bulmuş sorusunu o zaman sorabiliriz. Evet, bu ilginç bir soru ve Belki önümüzdeki haftalarda biraz buna bakarız diye bilmiyorum. Evet, ben ee, bu arada bir de şey sorabilir miyim Güven Bey? Şimdi bu gerek Kuzey ve Orta Amerika'da hatta Güney Amerika'da da, Amazon'da da, yerlilerde de bu panteizm diyebileceğimiz işte yani şamanik ya da doğayla bir bütünsellik şeklinde bakan bu teolojik meseleler diyebilirsek bunları ama hiçbir zaman böyle doğa üstü bir varlık değil. Ee, belki de aksine e, doğayla bir bütün olarak ele alınabilecek, kendisinin de içinde olduğu, insanların da kadın, erkek, çoluk, çocuk içinde bulunduğu bir parçası olarak bakan bir, bir çeşit kozmik bir anlayışa da Ee, nasıl bakılabilir? Evet. Aynı zamanda Tanrı inancının olmayan kabilelerin olduğundan da bahsediliyor. Böyle bir anlayışı, böyle bir algısı olmayan kabilelerin genel Etin Amerika'da olduğundan bahseden yazılar görmüştüm ben de. Evet. Bu, bu konuda mesela son zamanlarda okuduğum kitaplardan bir tanesi yine bir kognitif antropologun Scott Atran diye bir adamın kitabı In Gods We Trust E, ...kitabın başlığı... E, ...o da tam böyle şeyler yapıyor aslında... ...yani... E, ...batı dünyasındaki inanç sistemlerine... ...baktığı gibi işte... Amazonlar'da, e, ...Brezilya'nın... E, ...yerlilerinde... E, ...var olan bir takım inanç sistemlerini inceliyor... ...ve e, şöyle bir... E, ...sonuca ulaşılması gerektiğini söylüyor... ...diyor ki... ...eğer biz... E, bir takım insanın doğasından gelen, biyolojik doğasından gelen ve insanı tanrı inancına doğru götüren bir takım içsel temayüller olduğunu düşünüyorsak, bu temayüllerin o kadar geniş bir ortak paydası olması gerekir ki, hem bu mesela Amazonlarda yaşayan insanların daha panteistik diyebileceğimiz türdeki inanç sistemlerini, hem de işte mesela semavi dinlerin, e, Hristiyanlığın, Müslümanlığın e, tanrı anlayışını aynı anda içine alabilsin. E, bu ortak faydanın bu kadar geniş olması için haliyle bu içsel temayül dediğimiz şeyin e, bütün bunlara aynı şekilde yani bütün inanç sistemlerinin altında aynı şekilde hareket edebilme e, yetisi olan bir e, ...bir formalizasyon e, vermek gerekiyor. Atra'nın mesela kitabında... ...yapmaya çalıştığı şey bu. Scott kitabında... E, ...yazdıklarına... ...önümüzdeki haftalarda bakarız. E, Franz Deval'ın... E, ...bahsettik birkaç kez... E, ...son zamanlarda... E, ...Ateist ve Bonobo... ...isimli kitabından da bahsedeceğiz. E, orada da aslında benzer... ...ilginç meseleler var... E, Önemli noktalardan bir tanesi belki şu, eğer e, bizi dini inanca doğru götüren bir e, biyolojik iç temayül varsa aynı şekilde e, bizi ahlaklı bir yaşama doğru e, götüren e, toplumsal bir etik e, sisteminin altyapısını hazırlayan bir e, biyolojik iç temayüller kümesi de olabilir. Frenzoval mesela böyle olduğunu düşünüyor. Bu evrimsel bir çerçeve içinde oturtulabilir mi? Mesela sorulardan bir tanesi bu. Çünkü genel olarak evrim sürecinde en güçlü olanın ayakta kaldığı yalnızca falan düşünülüyor. Aslında Darwin'in ben tam böyle düşünmediğini ve burada bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Bu konuya da evrim temasında tekrar bakarız. Fakat buradan şöyle bir ilginç sonuçta çıkıyor. Dini inanç sistemleriyle ahlaki sistemler arasındaki bağ zorunlu bir bağ mı sorusunu bu ışıkta yeniden incelemek söz konusu. Bu biliyorsunuz bir sürü düşünürü bir hayli rahatsız etmiş, uğraştırmış bir konu. Ahlaklı bir insan olmak için dini inanca sahip bir, inen, bir insan e, olmamız şart mı? E, Dostoyevski mesela bu son e, yazdığı büyük romanında Karamazov kardeşlerde e, rasyonalist bir düşünür olan İvan'la e, dini bütün bir e, kişi olan e, Karamazov kardeşlerin en küçüğü olan Alyosha. Aleksey'i e, konuşturuyor sık sık ve e, sürekli bu konulara temas ediyor. E, özgür iradenin insanını ne kadar cezbeden e, bir şey olduğundan ama Tanrı'nın özgür iradeyi insanlara bahşetmesiyle insanların üstüne ne büyük bir yük bindirdiğinden çünkü özgür irade yüzünden e, bizim e, ahlaki, Meselelerde ne yapmamız gerektiği kararını bizim vermemiz e, durumu olduğundan Yanlış kararlar verirsek bunun sonuçlarına katlanmamız gerekeceğinden filan bahsediyor e, Ve bu meselelerle e, kendisi de e, besbelli uğraşırken Kendi hayatında da e, 1878'de bir mektup e, yazmış korrespondentlerinden bir tanesine Ozmidova. Orada diyor ki Dostoyevski varsayalım tanrı olmasın ruhumuz sonsuza kadar yaşayacak da olmasın öldükten sonra bir sonsuza kadar bizi başka bir yaşam da bekliyor olmasın eğer öyleyse benim bu dünyada bu hayatta iyi şeyler yaparak ve iyi bir insan olarak yaşamam için ne gerek ve de ne sebep olabilir E, i̇stediğim insanı öldürüp e, istediğim kötülükleri Yapmaktan beni ne al alıkoyabilir? E, çalmaktan e, Öldürmekten e, Bunların Eğer bir e, e, e, e, e, Dini inancım yoksa Tanrı'ya inanmıyorsam ve Yaptığım şeylerin e, Bedelini sonsuza kadar ödeyeceğim Konusunda bir korkum ya da çekincem Yoksa Eee Ahlaklı olarak yani etik değerler işte. şey yapmanı <gülüyor> gerektiren ortada hiçbir neden kalmaz diye soruyor. Halbuki ahlak, ee, ahlaki değer, etik değer bütünüyle kendi başına bir değer olarak da ayakta duruyordur herhalde. Öyle değil mi? Yani Artık bitirmek üzereyiz programı ama süre olarak en temel mesele de bu. Bu soru ortada bu kalıyor galiba. Doğru, haklısınız. Yani yeni yıldan itibaren belki biraz bu e, tarafa gireceğiz diye düşünüyorum. Dostun Evski'ye bir cevap vermek lazım. Eğer e, bir dini inanç ya da bir tanrı korkusu ya da öbür dünyaya dair çekinceler olmasa gerçekten e, tamamıyla ahlaki, Öngörüleri bir kenara bırakıp işte böyle yakıp yıkarak etrafı yaşayan bir insan haline mi geliriz? Bu bana da çok anlamsız gözüküyor. Bir kere dini inancı olmayan ama çok ahlaklı bir sürü insan olduğunu düşünürsek bu belki Dostoyevski'nin söylediği şeyin tersinin kanıtı. Ama bunun ötesinde işte bu primatologların evet. ve bilişsel, Antropologların da belki araştırıp anlamaya çalıştıkları şey e, ahlaki eğilimlerin de belki de biyolojik doğadan e, en basit evet. haliyle geliyor olduğu ve e, bunların ne şekilde e, bu ışıkta yeniden e, yorumlanabileceği görülebileceği e, işte. 2004'ün ilk meseleleri de belki evet, bunlar. Yani ahlaki davranış ne dinle başlamıştır ne de dinle biter. Evrimin ürünüdür diyen de oldukça içten gelen yani bonomolarda ve şempanzelerde de bunu epey gösteren kanıttan bahsediyor. Franz Deval gibi primatologlar da galiba. Evet bunları konuşmak ilginç olacak. Peki burada bitiriyoruz herhalde. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. 31 Aralık'ta programımız yok, dolayısıyla bütün dinleyenlerin yeni yılını şimdiden kutlamış olduk. Biz de sizinkini de aynı şekilde. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık bilinç.